Günaydın. Bugün haftanın sonuna yaklaşırken bir süre önce başlatılan ve halen devam etmekte olan kampanyalardan haberlerle karşınızdayız. Artan kentsel dönüşüm ve inşaatlar bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de çevresel gürültü. Cem İlhan tarafından Erdoğan bayrakları yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, çevresel gürültü yönetmeliğindeki madde 23 beyinin revize edilmesi. Kentsel dönüşüm adı altında başlayan inşaat hamlesi sonucunda inşaatların durmaksızın devam ettiğini söyleyeceğim. Yönetmeliklerde çalışılabilecek günlerin ve saatlerin açıkça yazıldığını fakat pazar sabahları mahalle içlerinde yanı başımızda saat 7'den başlayarak hafriyat, kırım, beton dökme gibi faaliyetlerin tüm vatandaşların tek dinlenme günü olan bugünü bir işkenceye dönüştürdüğünü söylüyor. Dahası aynı yönetmeliğe aykırı bir şekilde geceleri saat 11'den sonra sabaha kadar süren inanılmaz inşaat faaliyeti olduğunu da ekliyor. Konut bölgeleri içinde inşaat yapma hakkı gece demeden, resmi tatil günü, pazar günü demeden halkı sürekli rahatsız etmeyi içermemeli diyen Cem, aynı yönetmeliğin 23C maddesinde hafta sonu ve resmi tatil günlerinde gerçekleştirecek şantiye faaliyetlerine konut bölgeleri ve yakın çevresinden gelen şikayetlerin yoğunluğu dikkate alınarak il-mahalle-çevre kurulu kararı ile yasaklama getirilebilir ifadesinin yer aldığını, ancak maddenin getirilebilir gibi kesin olmayan bir ifade kullanıldığını söylüyor. Turizm bölgeleri gibi yerlerde de benzer yasaklamalar olduğunu, geceleri ve pazar günleri dinlenebilmenin bir hak olduğunu söyleyen Cem, istisnai bir durum olarak şehirden şehre yerden yere değişen bir durum olarak değerlendirilemeyeceğini de ekliyor. Çevresel gürültü yönetmeliğinin 23. maddesinin B fıkrasının revize edilmesini ve çalışılabilecek günlerden pazar günlerinin çıkarılarak şöyle değiştirilmesini talep ediyor. Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetleri gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimleriyle pazar günleri sürdürülemez. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org.taksim gürültü adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir kampanyada Sermet Gezergen tarafından başlatılmış muhatabı ise İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ yani İDO. Niye mi? Sermet'in talebi şöyle. İDO'nun en kısa zamanda satın alınan biletlerden kestiği hizmetin bedelini iptal etmesi ve kamuoyuna hizmet kalitesini gözden geçirerek iyileştireceğini beyan etmesi. İdo yıllardır Marmara Denizi'nde kaliteli ve hesaplı taşımacılık yaparak hepimizin hayatını kolaylaştırıyordu. Geçtiğimiz sene İdo özelleştirdi ve o zamandan beri hizmet kalitesi inanılmaz biçimde düştü. Bilet fiyatları can yakacak biçimde arttı. Bütün bunların üstüne her bilet başına hizmet bedeli adı altında 1-2 liradan fazla ücret almaya başladı. Dahası Zaman Gazetesi'nin haberinde değindiği gibi. Ayrıca eşinizle yan yana oturmak istediğinizde bile 4 ila 10 lira arasında ekstra para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bilet almak için kuyruk bekliyorsunuz, kendi internetinizi kullanıyorsunuz, kendi cep telefonunuzdan arıyorsunuz, üstüne üstlük bir de hizmet bedeli ödüyorsunuz. Bu ücretin haksız olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de hizmet bedelinin haksız olduğunu düşünüyorsanız destek olabilirsiniz. Benim gibi pek çok kişi İDO'nun aldığı hizmet bedelinden ve hizmet kalitesinden rahatsız. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu çoğu kişi mağduriyetlerini pek çok mecradı dile getiriyor. Mesela Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinde demiş ki özelleştirmenin yüz karası İDO. Tek amacı daha fazla kazanç olan İDO getirdiği bin türlü numaracı yöntemle işleri karman çorman etti. Bileti önce olan daha ucuz alır ya da daha fazla para verene daha konforlu seyahat anlayışıyla eller sürekli müşterinin cebinde. Yit Bulutsa satar gazetesinde şöyle yazmıştı: İdo'da gelinen nokta tam bir felaket ve sonuç çok açık yapılan özelleştirme sonrası ortaya çıkan tekel ve mağdur olan daha fazla para ödeyip daha az hizmet alan vatandaş. Kampanya ilgili haberleri Twitter'dan #neyinhizmetbedeli etiket altında izleyebilirsiniz. Bir ulaşım kampanyası daha var sırada. İstanbul trafiği anlaşılan birilerine tak ama mesele futbol olunca galiba ses çıkartmaya başlıyoruz hemen. İstanbullu Galatasaray taraftarlarının ortak derdi Change.org'daki kampanyaya da kendini gösteriyor. Diyorlar ki TT Arena için alternatif toplu ulaşım istiyoruz. Maç günleri yaşanan ulaşım problemlerinden bunalan futbol sever Yasin Kurtuluş tarafından başlatılan kampanya... İstanbullu futbol severlerin büyük bir sorununa dikkat çekiyor. Defalarca medyada da yer alan TT Arena ulaşım sorunu ve maç sonrası çıkan izdihamlarda düşünülürse kampanya bol bol destekçi bulur gibi ve kısa sürede büyür mü acaba beraber göreceğiz. Galatasaray taraftarları ne kadar koyu kendini burada ne kadar gösterecek? Bakalım, Stad'da metro dışında alternatif ulaşım araçları talep eden Yasin, Stad için otobüs duraklarının konulmasını ve daha fazla üst geçit inşa edilmesini talep ediyor. Toplu taşıma ve ulaşım konulu bir kampanya daha var sırada. İstanbul'dan Baran Taş tarafından İBB'ye yönelik başlatılmış talebi ise iş gidiş geliş saatlerinde metrobüs seferlerinin sıklaştırılması ve araç sayısının da Arttırılması. İşe giderken ya da iş çıkışı evine dönerken bir otobüs için dakikalarca beklendiğini, çoğu metrobüsün durmadan gelip geçtiğini söyleyen Baran, gelen metrobüslerinde hayli dolu olduğunu ve herkesin dolu da olsa araçlara sıkışmaya çabaladığını anlatıyor. Her sabah kavgalar yaşandığını ve bunun insanların moralini bozduğunu söyleyen Baran'ın sabah akşam yaşanan bu sıkıntı bir nebze olsun azalsın diyerek başlattığı imza kampanyası hakkında detaylı bilgi ise Change.org Taksim Metrobüs Seferleri adresinde. Bir diğer kampanyanın konusuysa masa futbolu ya da yaygın kullanılan adıyla Langırt. Kampanyayı başlatan Tarkan Yurduneri, Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1072 sayılı yasanın düzenlenmesini talep ediyor. Masa futbolunun 1900'lerin yılların başında Avrupa kıtasında engelli kişiler düşünülerek üretilmiş ilk masa ile hayata geçen günümüzde milyonlarca insanın Ilghi seyrettiği 100 binlerce lisanssız sporcusu olan bir spor dalı olduğunu söylüyor. Tarkan diyor ki ancak ülkemizde 1072 sayılı yasa ile kumar olarak görülmektedir. Ülkemizde spora destek vermek, gençliği spora teşvik etmek ve farklı yollara gitmesini engellemek için bu alternatif sporlar çok önem arz etmektedir. 1968 yılından beri 1072 sayılı yasa ile Katledilmiş sporumuzu gençlere, toplumumuza anlatabilmek, lisanslı sporcuların sayısını arttırmak, sporun önümüzdeki süreçte ülkemizde gelişmesini sağlamak ve uluslararası seviyede sporcular yetiştirmek için kampanyamıza destek istiyoruz diyerek seslenmiş Tarkan. Siz de destek vermek isterseniz taksim masa futbolu adresine girebilirsiniz. Evet esasında masa futbolunun masa tenisinden ne kadar farkı var bilmiyorum sonuçta. Lisanslı bir spor olması ve kumar kanunundan çıkartılmaması için hiçbir neden yok görünüyor. Arzu ettiğiniz değişimlerin rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.